Ey عَلَيْهِمْ onlara Adem'in iki oğlunun Habil ile Kabil'in haberini hakkıyla oku Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birinden Habil'den kabul edilmiş, diğerinden Kabil'den kabul edilmemişti. Kabil Habil'e seni mutlaka öldüreceğim dedi. Habil ise Allah ancak takva sahiplerinden amellerini kabul buyurur dedi. <gülüyor> Yemin olsun ki eğer beni öldürmek için bana elini kötü bir niyetle uzatsan da ben seni öldürmek için elimi sana uzatıcı değilim. Şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben isterim ki sen kendi günahın ile benim günahımı da yüklenesin de ateşin ehlinden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal فبعث الله غرابين يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي ليريه كيف يوالي سوا Sonra Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bunun üzerine Kabil yazıklar olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi kaldım dedi. Böylece bunu bilmediğine pişman olan kimselerden oldu. Min ajir darikat tabna ala bani israil annu men qatan nafs bi geyn nafs annu man qatan nafs bi geyn nafs ou fasad fil ard, fak annu man qatan nass <gülüyor> Bundan dolayıdır ki İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle yazmıştık Kim bir kimseyi bir kimseye mukabil olmadan, veya yeryüzünde bir fesat çıkarmış olmaksızın, ölüm cezasını gerektiren bir suçu olmadığı halde öldürürse, o takdirde bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa, o takdirde bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Celalim hakkı için, peygamberlerimiz onlara, apaçık delillerle geldiler. Sonra doğrusu onlardan birçoğu bütün bunların ardından hala yeryüzünde haddi aşan kimselerdir. İnnema ceza'u lezine yuharibun Allah ve ve yes'avun fil ardı fesaden en yukatteluu en yukatteluu en yukatteluu en yukatteluu en yukatteluu en yukatteluu Allah'a ve peygamberine karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak birini öldürmüşlerse kendilerinin de öldürülmeleri veya malını da alarak öldürmüşlerse asılmaları veya sadece mallarını zorla almışlarsa elleri ile ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya tehditle insanları korkutmuşlarsa bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onlara dünyada bir fesilliktir. Ahirette ise onlar için pek büyük bir azap vardır. İllezîne tevmun min kabrin entakdiru aleyhim ancak siz kendilerini ele geçirmezden önce tevbe edenler müstesna. Artık bilin ki şüphesiz Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ya eyyühellezine amenütteku Allah'a ve ileyhi vesileh. وَجَاهِدُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Allah'tan sakının! O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ fil cemi'an ma'ahu bihi min ma minhum lahum şüphesiz o inkar edenler yeryüzünde ne varsa tamamını ve bununla beraber bir o kadarı daha gerçekten kendilerinin olsa da Kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu feda etseler, yine kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok elemli bir azap vardır. <gülüyor> Ateşten çıkmak isterler. Fakat onlar ondan çıkacak kimseler değildirler. Çünkü onlar için daimi bir azap var hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına bir ceza. Allah'tan bir azap olmak üzere sağ ellerini kesin. Allah, aziz, kudreti daima galip gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. فَمَنْ تَابَنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهِ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ kim yaptığı zulümden, hırsızlıktan sonra tevbe edip halini ıslah ederse artık şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَنِ اَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Allah'u kulli şeyin kadir. <Gülüşmeler> Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ancak Allah'ındır. Dilediği kimseye hak ettiği üzere azap eder. Dilediği kimseye de kendi lütfundan mağfiret eder. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.